Berisha F. Berisha F. Türkçe radyoda Türkçe radyoda ne Ömer Pekin'de 5N 1K 4O 8Y 12Q 12 12Q neden nasıl için ne zaman kim kim kime ne umu oha sana ne bana ne yu çüş sana çüş. ne yu ne de Ömer Pekin'le 5N1K48. Dinleyiciler Türkiye radyolarının tartışmasız en tartışmalı radyo programı Ömer Pekin'le 5N1K9Q12C35W programına hoş geldiniz. E, dinleyenler geçen programımızda kadrolu konuğumuz e, Sayın Sabit Görüş Bey'le Kozmik Oda olayını konuşuyorduk ama e, konuya bile giriş yapamadan e, süremiz e, bitmişti. Ee, Ömer Bey merak etmeyin merak etmeyin bu sefer inşallah uzatmadan gireceğiz hiç merak i̇nşallah, etmeyin. İnşallah inşallah Sabit Bey ve sözü uzatmadan hemen konuya giriyorum Sabit Bey. E, Sabit Bey kozmik odayla e, ilgili... bir dakika bir dakika şimdi tamam yani uzatmayalım ben de katılıyorum fakat e, insan bir Ömer Bey hoş geldiniz demez mi ya? Ya Allah aşkına öyle şap diye cık, şu kabalığınızın farkında mısınız? <gülüyor> Tamam tamam hoş geldiniz e, Sabit Bey. E, hoş bulduk efendim. Şimdi ben buradan bütün sevenlerimi saygıyla selamlıyorum. E, başarılarımın devamını diliyorum efendim. Onu da söyleyeyim. E, Sabit Bey, e, Kozmik Oda nedir? E, Kozmik Odada neler var? Niye bu kadar önemli? Format gereği sormak gerekirse ne, neden, nasıl, nereden, kime, kimden, nereden, harbiden? Ne e, Tamam Ömer tamam, yani? bu klasik sorunuza teşekkür ediyorum. E, fakat öncelikle bu konuyu bana sorduğunuz için ne kadar az teşekkür etsem o kadar çoktur. Sağ olun efendim, ne demek? Ya bilmiyorum efendim ne demek? Ne ne demek efendim? Ya az önce efendim sağ olun ne demek diye sordunuz ya, ya onu diyorum. Efendim ben ne demek derken soru sormadım Sabit Bey. Sağ olun ne demek derken yani önemi yok anlamında onu ben şey ha, yaptım. Ha öyle mi? Par evet. Pardon efendim. Kağıttaki kimetinde ne demeyin sonuna soru işareti koymuşsunuz. E o yüzden efendim. şey yaptım ben. Bakabilirsiniz. <gülüyor> evet evet. İmla hatanızın farkında mısınız evet, peki? Kusura bakmayın Sabit Bey hakikaten kusura bakmayın. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. İnşallah efendim. inşallah. E, buyurun kozmik oda ile ilgili e, olayın e, ayrıntıları. Anladım. Ne, ne? Şimdi... E, evet. e, Ömer Bey kozmik oda birçok anlamak gelebilir. Bir kere kozmik oda denildiğine göre bu odada uzayı inceleyen teleskoplar mesela var olabilir. Evet. E, ve... ve kozmik evren izleniyor da olabilir mesela. Evet. Bu bir. Şimdi bu bir. Bunu bir yazalım bir köşeye. Evet. Şimdi bu ama zayıf bir ihtimal. Zayıf evet. evet bu zayıf bir ihtimal. Diğer bir ihtimal ki güçlü olanıdır. Kozmik oda belki de kozmetik odadır da kısaca kozmik oda deniyor da olabilir mesela. Bu da ihtimal dahilinde ama zayıf bir ihtimal gene. Evet. Sonra mesela hatırlarsanız koz bir ailesi vardı. Evet. Kozmi, e burası evet. hakeza kozmik oda değil belki de ...koz bir ailesi odası da olabilir mesela... Ee, ...ama bu da olamaz... ...bu galiba en zayıf ihtimal... ...ama kuvvetle ihtimal olan... ...şudur efendim iyi dinleyiniz... ...bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama... ...kendi tezimi kendim çürütüyorum efendim... ...siz öyle bön, bön bakın efendim... ...yakında kendim soracağım kendim cevaplayacağım zaten... ...orada programcısınız... ...programcı mısınız... ...moderatör müsünüz belli değil... Ee, ...peki diğer ihtimal ne olabilir Sabit Bey diye... ...siz sordunuz farz ediyorum... ...ve cevap veriyorum efendim... Biliyorsunuz Geniş Aile diye bir dizi var. Geniş ailede evin babaannesi dikkat ettiyseniz kocasına devamlı kosmik herif diyor. E mesela oradaki kosmik herifin odası da burada ee bas bahis konusu olabilir mesela. E, kozmik, kosmik. Bakın ne kadar da benziyor. Ama Sabit Bey yani kesintisiz dinledim. Yani hakaret de ettiniz yok. E, kendim soruyorum kendi cevap veriyorum Ama ya. öyle bakıyorsunuz ya efendim Ya ne alakası var efendim ya Yani ne kosmik ne kosmik ne ko Kozmetik odada <gülüyor> ya Efendim buralarda devlete ait sırların olduğu Hatta karanlıkta kalan birçok olayın Belgelerinin bu kosmik odada olduğu Söyleniyor efendim Bakınız efendim söyleniyor diyorsunuz Söyleniyor diyorsunuz demek ki emin değilsiniz bundan Ne bileyim efendim gidip içine bakmadım ki ben E bir de gidip bakaydınız bari Ama eski HSYK başkanı sayın Emin Aulları kosmik odaya girip ...bakmış hem de generaller bile girip bakamazken. E ne var efendim şöyle bir bakıp çıkmıştır. <gülüyor> Siz de bazen demiyor musunuz şöyle bir bakıp çıkacağım falan diye. Nereye bakıp çıkacağım demiyorum. E işte ya. sinemaya, kafeye hatta adamın biri cehenneme gitmiş... ...sonra cennettekilerin yanına gitmiş kapıda bunu durdurmuşlar efendim. Aklıma evet. gelmişken anlatayım. O da ''Ya bir bakıp çıkacaktık'' demiş. <gülüyor> ne kadar da komik. Yani ee, helal olsun yani. Helal olsun Sabit Bey. Teşekkür ediyorum Yani efendim. Kozmik odayı cennet cehennem meselesine de bağladınız ya. vallahi bravo ya. Ee, efendim tabii şimdi önemli olan ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik sürece paralel olarak konjonktürün ve kondüktörün hatta kondüvitlerin sorunları hayli fazla mesela. Ama Bu konuyu, konuyu da konuşmak lazım. Yani işte hep bunu yapıyorsunuz ya. Sıkışınca konuyu değiştiriyorsunuz Sabit Bey. Biz... Ama şimdi bakın bu da önemli konu. Ya biz kozmik oda diyoruz siz kondümit diyorsunuz, kondüktör diyorsunuz <gülüyor> ya. Ya. Ömer Bey bakın beni daha fazla konuşturmayın efendim. Bunlar devlet sırrıdır açıklanamaz. Unutmayın ki efendim iki kişinin bildiği sır değildir. İki kişinin bildiği sır değilmiş. Lama bak ya. Esas iki kişinin değil devletin bildiği sır değildir. Yani olmaması lazım. Yani yani, yani helal olsun ya. Helal olsun. Çok iyi tribünler oynuyorsunuz şu anda maşallah. Aynı Sergen yalçın gibisiniz ya. Bu nasıl bir ideoloji ya? Bir şey eksik o da enerji. Aramızda yok sinerji. Seninki yaptı bana alerji. <gülüyor> Ömer Pekin'le 5N1K4O8Y12Q12Q12 ne? ne? Neden? Nasıl? Niçin? Ne zaman? Kim? Kim? Kim? <gülüyor> Berişan FM Berisham FM, FM.